15. bölüm. Lili birkaç dakika sonra tuvaletin kapısında göründüğünde Milard koşarak yanına gidip ona kolunu uzattı. Kız Milard'ın koluna girse de bunu diğer müşterilere tuhaf görünmemesi için pek çaktırmadan yaptı ve masaya döndüklerinde tamam sizinle görüşmeyi kabul etti dedi. Bu harika dedim. Nerede? Size yolu göstermem gerekecek. Şu anda olduğu yerde ona ulaşabilen tek kişi benim. Ne demek istediğini tam anlayamamış olsam da her şeye rağmen söylediğim merakımı cezbetti. Lili'yi takip ederek arka kapıdan çıkıp kafenin arkasındaki bir ara sokağı adımımızı attık. Elimden geldiğince dikkat çekmemeye çalışarak kafenin etrafından dolandım ve park halindeki arabamızın yanına gittim. Görünürde siyah SUV'den eser yoktu. Hal böyle olunca Arkadaşlarımı almak için arabayı o ara sokağa sürdüm. İçeri doluştular. Minardın diretmesiyle Lili öne oturdu ve pek de uzak olmayan bir adres verdi. Biz ilerledikçe madenin çehresi değişti. Evler eskidi, çekinleşti. Sonra tamamen yok oldu ve yerlerini pas içindeki eski dopolarla endüstriyel binalar aldı. Dikiz aynama bakınca gri renkli bir sedanın bir süredir bizi takip etmekte olduğunu fark ettim. Aniden sağa döndüm ve ardından birbirini takip eden üç dönüş daha yaptım. Bunun ardından araba gözden kayboldu. Birinin verdiği adres bizi yan yana sıralanmış bir dizi taş deposunun önüne çıkardı. Bilionun sonunda inşaatı devam etmekte olan beş ya da altı katlı bir bina vardı. Zemin katın etrafında tel örgü çekilmişti ve iskeleti andıran üst katlar penceresizdi. Binanın önünden geçip gittim ve bir ara sokağa park ettim. Arabadan ayrılmadan önce spor çantamı kapıp içine gerekli birkaç şey attım. Bir fener, Eybin operasyon günlüğü, evet ağır dağımı onu geride bırakmak konusunda paranoyakça fikirlerim vardı. Kombo menünün yanında hediye edilen torpido gözündeki armut şekilli şey. Bir görevde böyle bir şeye neden ihtiyacınız olacağını asla önceden kestiremezdiniz. Spor çantamı çaprazlamasına taktım, bagajı kapattım ve grubun geri kalanına döndüm. Hazırım. İçeri nasıl gireceğiz diye sordu Emma. Gizli bir girişi var dedi Lily. Beni takip edin. Ve böylece harekete geçtik. Fakat bastonun önüne vurarak hızlı adımlarla sokağın aşağısına doğru seyirten Lily'ye yetişmekte zorlanıyorduk. Nereye gittiğini gerçekten biliyor gibi görünüyorsun dedi Milard. Evet. Diye yanıtladı Lili. Nur'la burada birkaç kez takılmıştık. İnsanlardan uzaklaşmak istediğimizde. Mesela kimlerden diye sordum. Bilirsin işte anne babalardan. Özellikle de Nur'un üvey anne ve babasından. Alçak sesle onlar hakkında tam olarak anlayamadığım bir şeyler mırıldandı. Ama sonra döndü ve bastonun yere vura vura hala inşaat halindeki binayla bir deponun arasında kalan sokağa daldı. Sokağa henüz yaralamıştı ki yavaşladı. Ve eliyle ahşap çiti yoklamaya başladı. Aradığı tahtayı bulunca durdu. Burası. İttiği tahta yukarı kalkarak şantiyenin girişini gözler önüne serdi. Önden buyurun. Siz burada mı takılıyorsunuz? Diye sordu Brovin. Bir hayli güvenli dedi Lili. Serseriler bile içeri nasıl yiyeceklerini bilmiyor. Mekan sahtekar bir müteahhitin on yıl önce kadar başladığı ama parası suyunu çekince yarım bırakıp gittiği bir projeye benziyordu. Hem yeni hem de eski tamamlanmamış bir viraneydi. Lili telefonunu çıkarıp bir tuşa bastı ve yukarı çıkıyoruz dedi. Söyledikleri metne dönüştürülünce de mesajı gönderdi. Az sonra yanıt geldi ve telefonun mesajı robotlarındakine andıran bir sesle hepimizin duyabileceği şekilde okudu. ''Avluda durup bekleyin. Önce onları görmek istiyorum.'' Bu Nur'du. Aradığımız tuhaftı. Artık ona yakındık. Ninin peşinden inşaat iskelesinin altından geçerken telefonum cebimde titremeye başladı. Ben de onu cebimden çıkarıp baktım. Arayan bilinmeyen bir numaraydı. Normalde aramayı görmezden gelirdim. Ama bir şey bana öyle yapmamı söyledi. ''Bir dakika.'' dedim. Arkamı döndüm, inşaat alanında ilerleyerek arkadaşlarımdan uzaklaştım ve telefona yanıt verdim. Ben H. Bütün bedenim gerildi. Nerelerdeydin? Portaldan sonra seninle görüşeceğimizi sanmıştım. Açıklamaya zamanım yok. Bak, görevi yarıda kesmenizi istiyorum. Yanlış duyduğumu sandım. Ne istiyorsun? Yarıda kesmenizi, iptal etmenizi. Beni duydun. Neden? Her şey plana göre gidi. Şartlar değişti. Aydıntıları bilmen önem taşımıyor. Hemen eve dönün. Hepiniz. Tepimin atmaya başladığını hissedebiliyordum. Yaptığımız onca şeyden sonra inanılacak şey değildi. Yaptığımız bir şey yüzünden mi bir şeyleri elimize yüzümüze mi bulaştırdık? Hayır, hayır. Bak evlat. Fazla tehlikeli bir hale alıyor. Sadece dediğimi yapın. Görevi yarıda kesin, eve dönün. Telefonu öyle sıkıyordum ki, elim titremeye başlamıştı. Şimdi vazgeçemeyecek kadar yol kat etmiştik. Sesin gelmiyor dedim. Seni duyamıyorum. Eve dönün dedim. Üzgünüm patron, bağlantı kesiliyor. Kimmiş? Dediğini duydum Emma'nın ve arkama döndüğümde beni almak için gelmekte olduğunu gördüm. Telefonu kapatıp sırtımdaki çantaya attım. Orada titrese bile en azından ben hissetmeyecektim. Yanlış numara. Lili'nin peşi sıra kapısız bir kapı boşluğundan ve elektrik tesisatının bakır kablolarının söküldüğü, duvarlardaki yarıkların kara damarları andırdığı uzun bir koridordan geçerek binaya girdik. İri taneli kumlar ve sıvalar ayaklarımızın altında çıtırdıyordu. Yırtılmış yalıtım malzemesi, Pofuduk pembe pomuk şekerler gibi sağa sola saçılmıştı. Lili sanki rotayı adım adım ezberlemiş gibi yürürken ayaklarının neredeyse santimi santimine yaydaki eski ayak izlerinin üzerine basıyordu. Sık sık gözüme eski bir kahve kutusu ya da tipe taklak edilmiş mukavva bir kutu gibi oraya ait olmayan dilinin bastonunun çarptığı bazı nesneler takılıyordu. Daha sonra bunların Lilinin koridorunu ne kadarın arkasına bıraktığını ve daha ne kadar yolu kaldığını anlayabilmesi için oraya koyulmuş yol tabelaları olduğunu anladım. Bir köşeyi döndükten sonra kendimizi bir merdiven boşluğunda bulduk. Bunu tek başıma da becerebilirim ama eğer bana yardım edersen daha güvende olurum dedi. Hepimiz sen derken Milard'ı kastettiğini biliyorduk. Milard memnuniyetle ona kolunu uzattı. Altı kat merdiven çıktıktan sonra hepimiz soluk soluğa kaldık. Şimdi işler biraz garipleşecek diye uyardı Lili. Merdiven boşluğunu arkamızda bırakıp kelimenin tam anlamıyla zifiri karanlık bir koridora daldık. Zifiri karanlık dememin sebebi ışıktan tamamen mahrum olmasıydı. Merdiven boşluğundan bile en ufak bir ışık gelmiyordu. Yumuşak ve kademeli bir geçişle yerini karanlığa bırakan aydınlık yerine Burada net bir çizgi vardı. Sanki ışık gözde görünmeyen bir engele çarpmış gibiydi. Ve o engeli aşmamızla birlikte arkamızdaki merdiven boşluğundan başka hiçbir şey göremez olduk. Auditoryumun kapısı gibi dedim. Ve Emma'nın hı hı dediğini duydum. Fenerimi çıkarıp karanlığa tuttum. Ama ışık yüzmesi karanlık tarafından yutuldu. Emma elini açıp avucunun içinde bir ateş yaktı. Ama yalnızca birkaç santim yükseldikten sonra Alev'in parıltısı gücünü yitirdi. Nur ışığı aldı diye açıkladı Lili. Böylece onu benden başka kimse bulamayacaktı. Dahice dedi Eno. Kol kola girin ve arkamda zincir olun dedi Lili. Ben hepinize rehberlik edeceğim. Onu koridor boyunca takip ettik. Karanlığın içinde ağır adımlarla ara sıra tökezleyerek ilerliyorduk. Bu esnada iki kere pencerelerin aydınlattığı odaların önünden geçtik. Fakat dışarıdan gelen ışık odaların kapı boşluklarının bir santim bile ötesine taşmıyordu. Bu suyun altında ya da uzayda olmaya benziyordu. Birkaç kez döndük ve her ne kadar takip ettiğimiz yolu hafızama kazımaya çalışsam da kısa süre sonra kafam allak bullak oldu. Öyle ki Lilinin yardımı olmadan oradan çıkabileceğimden bile emin değildim. Ayak seslerimiz değişti. Koridor geniş bir salonda son bulmuştu. Geldik, diye seslendi Lili. Tepeden kör edici parlaklıkta bir ışık hüzmesi indi. Ellerimizi gözlerimize siper ettik. Bizi köreden karanlık değil, aydınlık olmuştu. Yüzlerinizi göreyim, diye seslendi yukarıdan bir kız. Bana isimlerinizi söyleyin. Elimi yüzümden çektim, gözlerimi kırpıştırarak ışığa baktım, ve bağırarak adımı söyledim. Diğerleri de aynısını yaptı. Kimsiniz? Diye bağırdı kız. Ne istiyorsunuz? Yüz yüze konuşabilir miyiz dedim. Henüz değil. Dedi kızın boş binada yankılanan sesi. Büyük babamın ne sıklıkla kendini bu tip durumların içinde bulduğunu merak ettim. Ve onun engin deneyiminin hiç değilse birazına sırtımı dayayabileceğim kadarına sahip olmayı diledim. Atlattığımız onca bahadere bunun içindi. Eğer kız şimdi söyleyeceklerinden hoşlanmazsa ya da bana inanmazsa tüm çabalarımız heba olacaktı. Seni bulmak için çok uzun yollardan geldik dedim. Sana yalnız olmadığını, senin gibi başkalarının da olduğunu söylemeye geldik. Bizler senin gibiyiz. Benim hakkımda hiçbir şey bildiğiniz yok diye cevap verdi kız. Çoğu insan gibi olmadığını biliyoruz dedi Emma. Ve birilerinin peşinde olduğunu dedim. Ve korktuğunu dedi Brovin. Çoğu insandan ne kadar farklı olduğumu ilk fark edişimde benim de korkulan ödüm patlamıştı. Öyle mi dedi kız? Diğerlerinden ne farkın varmış? En iyisinin ona göstermek olduğuna karar verdik. Ben gönülde tuhaf olan pek bir şey yapamadığımdan Emma ellerinin içinde birer ateş yaktı. Brovin külçe gibi bir beton kalıbını Başının üzerinde kaldırdı ve Milard orada ama görünmez olduğunu kanıtlamak için eline rastgele birkaç şey aldı. Sana bahsettiğim oğlan buydu dedi Lili. Neredeyse Milard'ın sığırttığını duyabiliyordum. Şimdi konuşabilir miyiz dedim. Orada bekleyin dedi kız ve ardından yarattığı ışık titreşerek yetip gitti. Ayak sesleri yaklaşırken karanlıkta bekledik. Sesler önce tepemizden geldi. Sonra merdivenden indi ve en nihayetinde kızı gördüm. İstemsizce keskin bir nefes aldım. Kelimenin tam anlamıyla ışık saçıyordu. Başlangıçta hareket eden bir ışık topuna benziyor olsa da bize yaklaştıkça ve benim de gözlerim ışığa alıştıkça kızın hatları belirginleşti. Keskin yüz hatlarına sahip uzun boylu bir Hintliydi. Simsiyah saçları yüzünü çevreliyor, Ayrık gözleri duygu yoğunluğuyla parlıyordu. Esmer telenin her gözeneyi etrafı ışık yağıyordu. Giydiği kapişonlu rüzgarlık ve kot pantolon bile atlarındaki ışıltı yüzünden hafifçe parıldıyordu. Lili'nin yanına gidip ona sıkıca sarıldı. Lili'nin başının tepesi ancak Nur'un yanağına geliyordu. Ve Nur'un kolları ona dolanınca kız bir an için ışık tarafından sarıp sarmalanmış gibi göründü. İyi misin diye sordu Lili. İyiyim de sıkıldım dedi Nur ve Lili ona güldükten sonra arkadaşını takdim etmek için bize döndü. Bu Nur. Selam dedi Nur tek düze bir sesle. Hala bizi tartmakta olduğu ortadaydı. Nur bunlar şey kendinize ne diyordunuz? Lili o esnada Emma'ya bakıyordu. Ben Emma dedi Emma. Yani kimsiniz demek istemiştim dedi Lili. Emma kaşlarını çattı. Bana kalırsa şimdilik Emma gayet iyi. Danjey kıp dedim. Nur'a doğru bir adım atıp elimi uzattım. Ama kız yalnızca elime bakmakla yetindi. Mahcub olarak elimi indirdim. Buralarda konuşabileceğimiz bir yer var mı? Elbette dedi Nur. Size büyük salonu göstereyim. Lily'nin koluna girip döndü ve bir koridor boyunca yürümeye koyuldu. Bizi sırtını dönmeyi pek umursamadığı yok gibiydi. Bu da onun için tehdit teşkil etmediğimize karar verdiği anlamına geliyordu. Vücudundan yayılan ışığın azar azar zayıfladığını, büzülerek karnına toplandığını fark ettim. Öyle ki yalnızca üst bedeni parıldar olmuştu ve o parıltıları da ancak rüzgarlının açık fermuarlarının arasından ve kot pantolonundaki bir yırtıktan görebiliyordum. İlk karşılaştığımızda tetikteydi ama artık rahatlamaya başlamıştı ve içindeki ışık da bir şekilde duygularına karşılık geliyordu. Onu çıplak beton duvarlı geniş bir salondan yine çıplak beton duvarlı ama daha küçük ve penceresiz bir salona dek takip ettik. İçeride buraya sürüklenerek taşınmış birkaç sandalye ve bir de eski bir kanepa vardı. Üzerlerine kat kat örtüler serilmişti ve yanlarında da birkaç kitapla çizgi roman duruyordu. Boş pizza kutuları etrafa saçılmıştı. Bunlar burada geçirilen uzun günlerin ve gecelerin kanıtıydı. Görebildiğim kadarıyla etrafta lamba yoktu. Fakat odanın dört köşesinden ışık yayılıyordu. Bu şömine alevine benzeyen sarı renkli, sıcak ve görünüşe bakılırsa kaynağı olmayan bir parıltıydı. Oturduk, konuştuk. Aslında Nur dikkat edinlerken konuşmanın çoğunu ben yaptım. Çünkü daha yalnızca birkaç ay önce hayatımı kökünden değiştiren benzer keşiflerde bulunmuştum. Ona gerçek tabiatım hakkında hiçbir şey bilmeden büyüdüğümü anlattım. Büyük babamın ölümünün, gerçeğin peşine düştüğüm bir yolculuğun kıvılcımını yaktığını ve o yolculuk sayesinde zaman döngüleriyle ve tuhaf çocuklarla tanıştığımı anlattım. Elini kaldırıp beni durdurdu. Zaman döngüsünden sonrasında beni kaybettin. Ha tamam dedim. Tüm bu şeylere öylesine alıştım ki kulağa ne kadar garip geldiklerini unutmuşum. Aynı günün yani aynı yirmi saatin tekrar tekrar yaşandığı yerdir diye açıkladı Emma. Türümüz yıllardır döngülere sığınarak tehlikelerden korundu. Sıradan insanlar döngülere giremez dedim Milart. Bizi avlayan canavarlarda. Ne canavarı? diye sordunur. Elimizden geldiğince bir gölgenin neye benzediğini, nasıl koktuğunu, sesinin neyi andırdığını açıklamaya çalıştık. Anlatmayı bitirdiğimizde... Nur aklı karışmış gibi görünüyordu. Sorun nedir? diye sordum. Onlardan birinin saldırısına mı uğradın? Sizi çözmeye çalışıyorum dedi. Tamarhane kaçkınları gibi konuşuyorsunuz. Zaman döngüleri, kimsenin göremediği canavarlar, şekil değiştirme. Kanepenin yanına gitti. Yerden köşesi kıvrılmış bir çizgi roman aldı ve kitabı havada salladı. Sanki fazla çizgi roman okumuş gibi konuşuyorsunuz. Ve eğer olmasaydı çoktan kıçınızı tekme sizi buradan kovmuştum. Ama o sizden hoşlanmışa benziyor. Ve bir de... Bu var. Emma'nın avucunun içine bir alev topu belirdi. Sonra alevler hipnotize edici bir şekilde dans ederken onu sağ elinden sol eline yuvarladı. Evet. Nur elindeki çizgi romanı yere bıraktı. Bu var. Kollarını kavuşturdu ve kanepenin kolçağına yaslandı. Ayrıca benim peşimdekiler canavar değil. En azından ben canavar olduklarını sanmıyorum. Neden onlara o meseleden bahsetmiyorsun dedi Lili. Yardım etmek istiyorlar. Bunu hayatımda kaç kere duyduğumu biliyor musun? Yalnızca sana yardım etmek istiyorlar. Onlara güven. Ne zararı olur ki? Hep aynı laflar. Derin bir nefes alıp bir çırpıda ciğerlerindeki havayı boşalttı. Fakat sanırım şu an başka seçeneğim yok. ''Terk edilmiş bir binada saklanıyorsun'' dedi Eno. ''Sana yiyecek getirmesi için kör bir kıza bel bağlamışsın.'' Nur ona insanın içini soğuduracak türden bir bakış attı. ''Peki seni tuhaf yapan şey nedir ufaklık?'' ''Ah pek öyle ilginç bir şey değil'' dedi Emma. Çabucak Eno'nun önüne geçerek. ''Pardon'' dedi Eno kafasını eğip Emma'nın arkasından bize bakarak. ''Ne? Şimdi de benden mi utanıyorsunuz?'' ''Elvet daha hayır'' dedi Emma. Sadece bunun biraz erken olabileceğini düşündüm. Eğer gösterecek bir şey varsa geç bile kaldı dedi Nur. Kartları açık oynama zamanı. Sır yok. Eno emmayı kenara itekledi. Hanımefendiyi duydun. Sır yok. Pekala dedi emma. Ama fazla abartma. Eno ayağa kalktı ve elini cebine atarak oradan plastik bir torba çıkardı. Torba ıslak ve koyu renkli bir şeyin ağırlığıyla sallandı. Neyse ki okuldan aşırdığım kedi kalplerinden birini saklamıştım. Odada aranmaya başladı. Oyuncak bebeği ya da doldurulmuş hayvanı olan var mı? Ya da ölü bir hayvanı? Nur hafifçe irkildi. Ama en onun söyledikleri merakını cezbetmiş gibiydi. Koridorun aşağısında mumya dönmüş güvercinlerle dolu bir oda var. Bulunduğumuz odadan çıkıp, Eno diğer odanın yerini gösterdi. Bir dakika kadar sonra koşarak yanımıza döndüğünde bir yandan gülüyor diğer yandan elleriyle havayı dövüyordu. Derken iki gözü ve kanatlarından biri eksik olan bir güvercin uçarak odaya daldı ve çılgına dönmüş gibi oradan oraya pırpır etmeye başladı. Geri kalanımız kafalarımızı kollarımızın arasına alarak kuşun yolundan çekildik. Güvercin bizi aşıp var gücüyle duvara çarptı. Bir tüy bulutu haline yere düştü ve kıpırtısız kaldı. Eno koşarak içeri girdi. Daha önce hiç kuş kontrol etmemiştim. Süperdi. Bu inanılmazdı dedi Nur. Nefeslenmeye çalışırken gülümseyerek. Sen ne yaptın öyle? Ne diyebilirim ki dedi Eno. Feci yetenekliyim. Sen bir ucubesin dedi kız. Tekrar kahkahalara boğularak. Ama bence çok havalıydı. Gerçekten. Eno sırıttı. Artık her şeyi biliyorsun dedem. Emma, yerden kalkarken. Senin sıran dedim. Tamam tamam. Nur gidip kanepeye oturdu. Aslında size anlatmak bana da iyi gelecek. Başıma gelenlerden biri dışında kimsenin haberi yok. Dağınık bir çember halinde kızın etrafına oturduk. Işıklar biraz loşlaştı. Ve Nur yumuşak ama tereddütlü bir ses tonuyla Hikayesini anlatmaya koyuldu. Garip bir şeyler olduğunu ilk kez geçtiğimiz bahar aylarında fark ettim. İç geçirdi ve sonra gözlerini üzerimizde gezdirdi. Tüm bunları yüksek sesle söylüyor olmak bile garip geliyor. Kendini zorlama dedi Emma. Acelemiz yok. Nur minnettar bir tavırla başını aşağı yukarı sallayıp tekrar başladı. 2 Haziran salı günü. Öğleden hemen sonra. Okuldan eve henüz dönmüştüm ve dik kafalı, ki kendisi babam olmayan adam olur, sabahtan beri beni bekliyordu. Aslında üvey babasına verdiği isim dik kelimesiyle değil, S harfiyle başlayan başka bir sözcükle başlıyordu. Okuldan sonraki öğrenci kulüplerine zamanımı nasıl boşa harcadığım konusunda süper uzun bir konuşma yaptık. Ona kalsa sokağın aşağısındaki Isis Queen'de düşük maaşlı boktan bir işe girmeliydim. Okuldan sonra yaptıklarımın üniversite başvurularım için olduğunu ve daha fazla paraya ihtiyacım olmadığını çünkü devletin bana bakmaları için ona ve Tina'ya para ödediğini söyledim. Bundan hoşlanmadı. Bağırmaya başladı. Ben de ne zaman bağırmaya başlasa yaptığımı yaptım. Ve kardeşim olmayan iki çocukla birlikte kaldığım, kapısında kilidi olan çocuk odasına koştum. Greg ve Amber evde değildi. Bu da orada yalnız olduğum, ve dik kafalının beni rahat bırakmayacağı anlamına geliyordu. O kapının diğer yanından avazı çıktığı kadar bağırdıkça öfkem katlanarak arttı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ve bağırışlarına karşılık vermek için nihayet ağzımı açtığımda sesimin çıkması yerine ne oldu dersiniz? Odadaki tüm ampüller bir an için parlaklaştı. Epey parlaklaştı. Ve ardından patladı. Yani o zaman mı anladın? Diye sordu Emma. Yani farklı olduğunu. Hayır hayır odada bir hayalet filan olduğunu sandım. Yüzünde beliren gülümseme çabucak silindi. Ardından başına iki yana salladı. Birkaç gün sonrasına dek hiçbir şey fark etmedim. El tokadaki güne kadar. Ah, tanrım doğru dedi Lili. O gündü değil mi? Hı hı. Bart'taki hızlandırılmış güzel sınatlar programına daha yeni kabul edilmiştim. Bana kalsın hiç şansım yoktu. Ama sen beni oraya başvurmaya zorladın. Zaten oraya girecektin de dilili Hadi ama. Nur omuzlarını siltti. Üniversite kredisi için filandı. Fakat üç bin dolara patlayacaktı. Ve bu da sahip olduğundan iki bin altı yüz dolar daha fazlaydı. Ben de programın masrafını karşılamak için okuldan sonraki çalışmalarımdan vazgeçip Isis Queen'deki işe girmeye karar verdim. Dik kafalı o işe girerek akıllık edeceğimi fakat henüz liseden bile mezun olmadığım için kazanacağım paranın üniversite masraflarına değil evin faturalarına gideceğini söyledi. Ben de kendime ait bir banka hesabına sahip olmanın yasal hakkım olduğunu hatırlattım ve o da yine bağırmaya başladı. İşte o zaman oradan kaçtım ve seninle el tokada buluştum. Herif onun peşine takılmıştı dedi Lili. ve restoranın ortasında ona avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Derken ben de ona bağırmaya başladım. Sanırım onca insanın içinde kör bir kıza bağırmaya cesaret edemediğimden kendini hışımla sokağa attı. Ve oradaki işimizin bitmesini beklemeye koyuldu. Tarihin en uzun tako yemeğini yedik. Aslında makom ile bile bitirmeye zamanımız oldu dili Ki bunu daha önce hiç yapmamıştık. Çünkü 4600 kaloriydi. Fakat orada o kadar uzun oturduk ki stresten kendimi yemeye verdim. O esnada adam gözlerini üzerimizden ayırmadan bizi sokakta bekliyordu. Nihayet asabım iyice bozuldu. Daha fazla dayanamayacak hale geldim ve dik kafalının önünde kendimi kaybetmektense lavaboya koştum. Her şey orada oldu. İçimde bir ekip güç kazandığını hissedebiliyordum. Çığlık atmak istesem de bu defa kendimi tuttum. Lavabodaki lambalar titreşmeye, garipleşmeye başladı. Bunun nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Tek bildiğim ne yapmam gerektiğiydi. Neye kadir olduğumu biliyordum. Uzandım, elimin başımın üzerine kaldırdım ve ışığı havadan söküp aldım. Bütün oda karardı. Ama ellerimin arasındaki küçücük boşluk sanki dünyanın en parlak ateş böceğini yakalamışım gibi parlıyordu. Bu dedi Eno, feci havalı. Öyle mi düşünüyorsun dedi Nur. Ama cehennem kadar korkutucuydu. Beynimde bir sorun olduğunu bile düşündüm. Sık sık olmaya başlamıştı ve başlangıçta onu nasıl kontrol edeceğimi bilmiyordum. Ne zaman gerçekten asabım bozulsa, ne zaman bir şeye üzülsem ya da öfkelensem oluyordu. Ve okul korkunç bir yer olduğundan okula da sık sık başıma gelmeye başlamıştı. Fakat yaklaştığını hissedebiliyordum ve her defasında yalnız kalabileceğim ve kimsenin beni görmeyeceği bir odaya kaçmayı tam zamanında başarıyordum. Sanırım birkaç kişi bir şeyler fark eder gibi oldu. Fakat bolanlarla aramda net bir ilişki kuramadılar. Tek gördükleri asabileştiğim ve bazı lambaların titreştiğiydi. O günlerde okula uğramaya başladılar. Şu yeni tipler. Onlar kimdi? Hala bilmiyorum. İdareciye benziyorlardı. Ve okul müdürü de onlara sanki okul mensuplarıymış gibi davranıyordu. Ama onları tanıyan kimse yoktu. En başta herkesi izliyor gibi görünüyorlardı. Fakat bir süre sonra beni aradıkları hissine kapıldım. Sonra şu auditoryumdaki olay cereyan etti ve ondan sonra her şeyden emin oldum. Orada tam olarak ne oldu? O olayı gazeteden okuduk dedi Milart. Ama meselenin nasıl geliştiğini senin tarafından da dinlemek isteriz. O gün hayatımın en kötü günüydü. Belki de en kötü ikinci ya da üçüncü günü. Bütün okulun ortasında nöbet geçirdim. Okul ruhu hakkında başınıza sardıkları katılımın zorunlu olduğu o berbat şeylerden biri gibi başladı. Ama daha sonra toplantının benim hakkımda olduğu ortaya çıktı. Tabi benden bahsettiklerinin farkında değillerdi. Birinin okul mülkünü tahrip ettiğini, ampulleri patlattığını ve sağ solu yaktığını söyledikten sonra o kişinin ayağa kalkıp özür dilemesi halinde okuldan atılmayacağından dem vurdular. Aksi takdirde onu o kullanatacaklardı. Miden bulanmaya başladı. Bahsettikleri kişi olduğumu bildiklerinden ve itiraf edip etmeyeceğimi görmek için benimle oyunlar oynadıklarından emin gibiydim. Derken arkamdaki sırada oturan bir kız, Suiz Grant denen o cadı bahsedilen kişinin muhtemelen ben olduğumu fısıldamaya başladı. Çünkü dağılmış bir aileden geliyordum. Şehrin yoksul mahallelerinden birinde doğup büyümüş öksüz bir kızdım. Şimdi de okulu tahrip ediyordum. Kafam atmaya başlamıştı. Gerçekten çok ama çok öfkeleniyordum. O sırada mı oldu diye sordum. Auditorium'un tavanında tiyatrolarda kullanılan şu ışıklardan vardı. Hepsi aynı anda yandı ve sonra aynı anda patladılar. Bir ton kırık cam insanların üzerine yağdı. Lanet olsun dedi Lili. Böyle olduğunu bilmiyordum. Kötüyü de dedi Nur. Oradan çıkmam gerektiğini biliyordum. Ben de içeriği karartıp oradan kaçtım. O çakmağıda aracılardan kaçı peşime düştü. Artık aradıkları kişinin ben olduğuma kesin gözüyle baktıklarını anlamıştım. Beni tuvalete kadar kovaladılar. Haliyle o büyük oditoryumdan söküp aldığım tüm ışığı bir kerede suratlarına salıvermekten başka çarem kalmadı. Neye benziyorlardı? diye sordum. Gerçi cevabı bildiğimden bir hayli emindim. O kadar sıradan görünüyorlardı ki tarif etmesi zor dedi Nur. Yaşları, boyları, cüsseleri, ırkları. Orta yaşlıydılar, orta boyluydular. Ne eri ne de ufak tefektiler. Çoğu erkekti. Aralarında bir ya da iki kadın vardı. Birkaçı beyaz, birkaçı da siyahiydi. Ne giymişlerdi diye sordu Milard. Polo gömlek, şu baştan sona düğmeli olanlardan. Ceket, herkesin üzerindeki koyu lacivert ya da siyah gömleklerden. Sanki alelade hayatlar sürmüş, alelade işleri olan, alelade insanlar için hazırlanmış bir katalogdan fırlamış gibiydiler. Onları yaktıktan sonra ne yaptın diye sordum. Koşarak evime dönmeye çalıştım ama orada da beni bekliyorlardı. Ben de buraya geldim. Şansıma insanlardan saklanmak konusunda epey deneyimim var. Bu insanlar hakkında anlattıklarını dinledikçe dedi Brovin, tuhaf olduklarına dair inancım azalıyor. Kulağa hiç de tuhaf gibi gelmiyorlar dedi Milard. Bana kalırsa hortlaklardan bahsediyoruz. Hayaletlerden mi? dedi Nur. Aklı karışmış gibi görünüyordu. Az önce kanlı canlı, de tipler olduklarını söyledim ya. Hayır hayır, hortlaklardan dedi Emma. Eskiden onlar da birer tuhaftı. Ama kaza eseri kendilerini birer canavara çevirdiler ve yüz aşkın süredir bize düşmanlar. Hmm dedi Nur bu biraz akıl karıştırıcı oldu. Hortlak olamazlar dedim sayıları çok fazla. Oysa hortlaklar ya küçük gruplar halinde ya da tek başlarına çalışır. Ve geriye onlardan pek fazla kalmadı diye ekledi Emma. Bizim bildiğimiz kadarıyla dedi Eno. Dün okulda bir gölgenin varlığını hissetmiş olabilirim diye itiraf ettim. Ne? diye bağırdı Emma. neden hiçbir şey söylemedin? Sızı yalnızca birkaç saniye sürdü dedim. Ne olduğundan pek emin olamadım. Ama eğer hortlaklardan bahsediyorsak en az bir gölgenin onlara eşlik ettiğini kesin gözüyle bakabiliriz. Dostlarım asıl mühim mesele kim oldukları değil dedim ileride. Nuru güvenli bir yere ulaştırmak. O işi tamamladıktan sonra polo gömlekli insanların kim olduğunu suratlarımız moranana kadar tartışabiliriz. Güvenli bir yer mi? dedi Nur. Tam olarak nereden bahsediyoruz? Ona baktım. Bir zaman döngüsünden. Ellerinden birini alnına götürüp bakışlarını kaçırdı. Köşedeki ışık titreşti. Sanırım bana gösterdiğiniz onca şeyden sonra size inanmaya hazır olmalıyım. Fakat... Biliyorum dedim. Bunlar çok fazla ve hep birden üst üstüne geliyorlar. Yalnızca fazla değil, aynı zamanda delice. Sizinle gelmek için aklımı kaçırmış olmam gerekir. Yalnızca bize güvenmen gerekecek dedi Emma. Nur birkaç saniyeliğine bize baktı. Başını aşağı yukarı sallamaya başladı. Ama sonra... Fakat güvenmiyorum dedi. Ayağa kalktı ve kapıya doğru birkaç adım attı. Üzgünüm, yeterince hoş insanlara benziyorsunuz ama doğru düzgün tanımadığım insanlara güvenmekten usandım. Bütün ölü kuşları diriltip ellerini ateş yakabiliyor olsalar bile. Emma'ya, Bravina ve Eno'ya baktım. Hepimiz suskunduk. Ben ne diyeceğimi bilemiyor, onu nasıl ikna edeceğimi kestiremiyordum. Ama ona bir şey söylemem gerektiğinin farkındaydım. Bu şekilde başarısız olamazdım. Onu yüzüstü bırakamazdım. Büyük babamın yüzünü kara çıkaramazdım. Arkadaşlarımı hayal kırıklığını uğratamazdım. Kendimi hayal kırıklığını uğratamazdım. Ama konuşmak için ağzımı açtığım anda bina birden sarsılmaya başladı. Sarsıntıya çalkantıya andıran bir motor sesi eşlik ediyordu. Binanın üzerinde tur atan bir helikopter vardı. Helikopterin kükremesinin geçip gitmesini beklerken birbirimize endişeli bakışlar attık. Saniyeler akıp gidiyor fakat kükreme gittikçe güçleniyordu. Hepimiz bunun ne anlama geldiğini anlamıştık. Öyle ki aslında hiç kimsenin bir şey söylemesine gerek yoktu. Ama ben yine de söyledim. Bizi buraya kadar takip etmişler. Nur öfke ve korku dolu gözlerini bana çevirdi. Yoksa onları siz mi buraya getirdiniz? Nur, Lili'yi kolundan yakaladığı gibi hızlı adımlarda onu salondan çıkardı. Onlara yalvarıp yakararak peşlerine takıldık. Onları buraya biz getirmedik dedi Milard. En azından kasıtlı olarak. Himbrin'lerin hayatı üzerine yemin ederim. Daha geniş bir salona girdik ve doğrudan gökyüzüne açılan camsız bir avludan yukarı baktık. Helikopter aniden görüş alanımıza girdi ve gökyüzünün önünü kesip odayı pervanelerinin gürültüsüyle ve insanın tenini kamçılayan bir hava akımıyla doldurdu. Her şeyin rengini solduran ve zemine keskin gölgeler düşüren bir spot ışığı Yukarıdan üzerimize doğrultuldu. Nur meydan okuyan bakışlarını doğrudan ışığa dikti. Görünüşe bakılırsa bizi takip etmek yerine kim olduğunu bile bilmediğimiz bu insanlara karşı koymaya hazırlanıyordu. Bizimle gelmek zorundasın diye bağırdım. Başka seçeneğin yok. de var diye bağırdı ve iki elini birden havaya kaldırarak ışığı havadan söküp aldı. Etrafımızdaki oda ve tepemizdeki boşluk kapkara kesildi. Öyle ki tek aydınlık tepemizdeki iğne dediği kadar gökyüzünden ve Nur'un ellerinin arasında parıldayan küreden geliyordu. O anda yukarıdan bir şey atıldı. Karanlığın içine taklalar atarak düştükten sonra betonerme zemine tiz ve metalik bir çın sesiyle çarpan, küçük, tıslayan bir şey. Etrafına beyaz bir duman püskürtmeye başladı. Bu ya göz yaşartıcı gaz ya da yine o tür bir şeydi. ''Nefesinizi tutun!'' diye bağırdı Emma öksürmeye başladı. Brovin onu kucakladı. Ben Brovin seni taşıyacağım. Nur başını aşağı yukarı sallayarak Brovin'e teşekkür etti. Buradan dedi ve koşarak karanlık koridorlardan birine daldı. Tapuklarının dibinden ayrılmadan peşi sıra koşmaya başladık. Hiç kimse bu doğal olmayan karanlığın içinde geride kalmak istemiyordu. Koridorun sonunda sağ ya da sola dönebileceğimiz T şeklinde bir yol ayrımına geldik. Nur sağa dönünce biz de onu takip ettik. Fakat aradan daha kaç saniye bile geçmeden kulağımıza bazı konuşma ve ayak sesleri geldi. Derken ilerideki köşeden ellerindeki parlak ışığı sağa solu tutarak yürüyen iki adam göründü. Durmamız için bize bağırdılar. Koridorda yankılanan bir pat sesi duyduk ve bir başka kapsül koridor boyunca uçarak yanımıza kondu. Sonrasında da her yere gaz püskürtmeye koyuldu. Hepimiz öksürmeye başladık. Ardından aksi yönde koştuk. Bizi öldürmeye çalışmıyorlardı. Bu kadar açıklığa kavuşmuştu. Nur'u canlı istiyorlardı. Belki de şu noktada hepimizi istiyorlardı. Binadan çıkmamız gerek diye bağırdım koşarken. Merdivenler, merdivenler nerede? Bir köşeyi döndük ve kendimizi bir çıkmazın içinde bulduk. Nur kendi etrafına döndü ve arkamıza baktı. O adamların arkasında dedi ayak seslerinin geldiği tarafa işaret ederek. Kapı yuttuk dedim. Çocuk menüsünün yanında verdikleri oyuncağı kullanmak zorunda kalacağım. Spor çantamı önüme çekip el bombasını bulmak için çantanın içine karıştırmaya başladım. Fakat kaçış seçeneğimizin olmaması Nur'un gözünü pek korkutmuşa benzemiyordu. Buraya diye bağırdı başına eğip bir kapı boşluğundan geçerek daha küçük bir salona girerken. Peşinden salona girdik. İçeride ne bir pencere, ne bir kapı, ne de başka bir çıkış vardı. Burada kapana kısıldık dedim. Elim çantamın içinde, el bombası avcumun içindeydi. Onu kullanmak istemiyordum. Binayı tepemize yıkarsa ne olacaktı? Fakat seçeneklerim tükenirse bu tehlikeyi göze alacaktım. Benden size güvenmemi istediğiniz dedi Nur. Önce siz bana güvenin. Ayak sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Boş elimi çantadan çıkardım. Nur bizi bir köşeye itekledikten sonra odanın ortasında durdu ve elleriyle havayı tırmıklamaya koyuldu. Ellerinin her hareketinde içinde bulunduğumuz oda biraz daha karardı ve koridordan gelen azıcık güneş ışığı da gücünü yitirerek Nur'un ellerinin arasında hepten gözden kayboldu. Ve o anda Nur avuçlarının arasında parıldayan yoğunlaşmış ışık topunu ağzına tıkıştırıp onu yuttu. Size yalnızca gördüklerimi anlatabilirim. Ve bu hayatım boyunca tanık olduğum en tuhaf manzaralardan biriydi. Yanaklarının o ışık topunun pırıltısını zaptedemeyişini, sonrasında ışık topunun boğazından aşağı inişini, midesine ulaşarak Nur'un vücudu tarafından emilip, sönmeye başlamasını ve tam da ayak sesleri kapıya ulaştığı sırada tamamen yitip gidişini izledim. O kadar mutlak bir karanlığın içine dikiliyordu ki, iki adam kapı boşluğunu doldurup, kör edici odanın içinde gezdirdiği esnada bile karanlık sanki öne çıkıp ışığı sarıp sarmaladı. Fenerlerinden süzülen ışık zümeleri küçüldükçe küçüldü ve önlerini göremedikleri için yalpalayarak odaya daldılar. Adamlardan biri elindeki fenere vururken diğeri cazırdayıp duran bir telsizle konuştu. Hedefler altıncı katta. Tekrarlıyorum, altıncı katta. Sırtlarımızı duvara yaslayıp çıt çıkarmadan Nefes almaya bile korkar halde orada öylece dikiliyorduk. Her şeyi sarıp sarmalayan karanlık bize öylesine iyi saklıyordu ki yerimizi hakikaten bulamayacaklarını düşündüm. Bulamazlardı da. Tabii şey olmasaydı. Telefonum. Titreşimdeydi ama çantamın içindekilerin sesi bastırmasına rağmen bizi hemen ele veren belli belirsiz bir uğultu çıkardı. Bundan sonraki olaylar inanılmaz bir hızla gerçekleşti. İki adam da tek dizinin üzerine çöktü. Tam aklımdan atış pozisyonu sözcükleri geçiyordu ki aniden nurun gırtlağından vahşi bir hırıltı yükseldi. Ve midesinde zapt etmeye çalıştığı ışık boğazından tırmanıp ağzından fırlayarak kafamı çevirmiş ve gözlerimi yumuş olmama rağmen binlerce ampulün aynı anda patlamasına benzediğini düşündüğüm bir patlamayla iki adama çarptı. Bir sıcak dalgası hissettim. Adamların çığlık çığlığa yere serediklerini duydum. Gözlerimi tekrar açtığımda odanın her santimetre karesi parlak, bembeyaz bir ışıkla canlanmıştı. Ve adamlar elleriyle suratlarını kavramış vaziyette yerde yatıyordu. Koşarak yanlarından geçip oradan çıkmak üzereydik ki daha fazla ayak sesi duyduk. Bir adam daha koridordan dönüp odanın girişinde durdu. Adamın silahı vardı ve onu kullanmak üzereymiş gibi görünüyordu. Adamın silahı vardı ve onu kullanmak üzereymiş gibi görünüyordu. Fakat Brovin adamın üstüne atıldı. Onu omuzlarından yakaladı ve o esnada silahını düşüren adamı arkadaki duvara doğru fırlattı. Adam duvarı delip geçti ve kanla pembeleşen beton tozu havayı doldurdu. Nur ağzı bir karış açık kalmış vaziyette bakışlarını duvardaki delikten Brovin'e çevirirken aklımız başımıza geldi ve delikten tırmanmaya koyulduk. Duvardaki deliğin ve adamın iki büklüm vaziyetteki bedeninin ötesinde gün ışığının akınına uğramış bir salon, az ileride de bir merdiven vardı. Can ile kendimizi merdivenlere attık. Bu havinin omzunda taşırken köşeleri baş döndürücü bir hızla dönerek en nihayetinde alt kata inip zemin kata adamımıza attık. Hızla dışarı koştuk ve çitlerdeki bir delikten geçerek arka sokaklardan birine çıktık. Arkamıza bile bakmadan depolardan birinin otoparkını boylu boyunca geçtikten sonra kendimizi başka bir ara sokakta bulduk. Tek yaptığımız helikopterin gittikçe zayıflayan sesine kulak kabartmaktı. En nihayetinde biraz soluklanmak için durmak zorunda kaldık. Sanırım, sanırım o adamı öldürdün dedi Nur. Falta şimsi açılmış gözleriyle Brovin'e bakarak. Silahı vardı dedi Brovin. Velil iyi yere bıraktı. Eğer arkadaşlarıma silah doğru otursan seni öldürmeme davetiye çıkarmış olursun. Bu terden parlayan alnını sildi ve derin bir oh çekti. Bu bizim kuralımızdır. Güzel kuralmış dedi Nur. Bana döndü. Söylediklerim için üzgünüm. Onlardan olduğunuzu düşündüğüm için. Sorun değil dedim. Senin yerinde olsam ben de bize inanmayabilirdim. Nurli'nin yanına gidip Kızın elini avuçlarının arasına aldı. Sen iyi misin Dil? Biraz sarsıldım dedi Dil. Ama yaşayacağım. Buradan uzaklaşmalıyız. Hem de hemen dedi Emma. En kısa yol nedir? ''Tren'' dedi Nur. İstasyon yalnızca bir bloktedi. Arabaya ne olacak diye sordu Eno. Şimdi de arabayı bulmuşlardır dedim. Onu almak için daha sonra geri geliriz. ''Tabii eğer o zamana tek hayatta kalabilirsek'' diye ekledi Milard. Dakikalar sonra tıklım tıkış dolu bir metro vagonunda Manhattan'a doğru yol alıyorduk. Doğru yöneme gidiyorduk. Peşimizdeki insanlardan kurtulmak için gelen ilk treni atlamıştık. Arkadaşlarım o insanların kim olabileceği hakkında kendi aralarında fısıldaşırken hortlak olabilirler miydi? Yoksa hakkında hiçbir şey bilmediğimiz... Diğer tuhaflara karşı düşman cihisler besleyen tuhaf kılanlarından birinden miydiler? Ayağa kalktım ve vagonun duvarlarındaki haritaya, ağaç dalı misali dört bir yana uzanan diğer rotalara baktım. Nuru nehrin ortasındaki bir adaya, 10.044'e, karpuz üzerinde yazana göre Blackwell adasına götürmemiz gerekiyordu. Nura ve Liliye oranın nerede olduğunu bilip bilmediklerini sordum. İkisi de adını bile duymamıştı. Telefonum çekmediğinden internetteki haritalarda da arama yapamadık. Kaldı ki adayı bulsak bile döngüyü nasıl bulacaktık? Döngü girişleri nadiren göz önünde olurdu. Fakat o konuyu düşündükçe planımız hakkında daha fazla kuşkuya kapıldım. Bize verilen görev buydu. Fakat H'in görevi yarada kesmemiz için verdiği ani emir her şeyi şüpheli kılıyordu. Hangi şartlar değişmişti? Beni tam olarak hangi konuda uyarmak için aramıştı? Onu endişelendiren peşimizdeki insanlar mıydı? Yoksa 10.044 numaralı döngü artık güvenli bir yer değil miydi? Dahası görevin hedefi artık bir hedeften çok daha fazlasıydı. on nurdu. Bir adı, bir hikayesi ve bir yüzü. Hem de çok güzel bir yüzü vardı. Onu yabancıların ellerine teslim ettiğimi düşünmek bile benim için güçtü. Onu sanki çöpten farksızmış gibi hakkında hiçbir şey bilmediğim bir döngüye atıp Ellerimi yıkayıp eve mi dönecektim? Ona baktım. Artık limeli lime mi olmuş Vance Mark ayakkabılarının topuklarını oturduğu koltuğa dayayıp dizlerini göğsüne çekmişti. Ve derinliğini hayal bile edemediğim türden bir bitkinlikle yere bakıyordu. Buradan ayrılmak zorunda kalsaydın, New York'u özler miydin diye sordum. Daldığı düşüncelerden silkenip bana bakması tam beş saniye sürdü. New York'u özlemek mi? Neden? Çünkü bana kalırsa bizimle gelmelisin. Emma bana keskin bir bakış attı ama sesli bir şekilde karşı çıkan milart oldu. Görevimiz bu değil. Görevi unutun dedim. Bizim yanımızda bu çılgın şehirde ya da okyanusun bu tarafındaki herhangi bir döngüde olacağından daha güvende olur. Genellikle Londra'da yaşıyoruz diye açıkladı Emma. Şeytanın arka bahçesinde. Nur hafifçe irkildi. Göründüğü kadar kötü değildir dedi Milart. En azından kokuya alıştıktan sonra. Bu cehennemvari görevi tamamlamamıza ramak kaldı dedi Eno. Yolun sonuna kadar gelmişken elimize yüzümüze bulaştırmayalım. Onu gitmesi gereken yere götürelim ve işimiz bitsin. Gideceğimiz döngüde kimlerin olduğunu bilmiyoruz dedim. Ve de neye kadir olduklarını. Bu bizi alakadar etmez dedi Eno. Jacob'a katılıyorum dedi Millard. Amerika'da neredeyse hiç Yimbri'in kalmamış ve temas kurulmamış tuhafları korumak ve şekillendirmek Yimbri'inlerin işidir. Ona tuhaf olmayı kim öğretecek? Nur elini kaldırdı. Kimse bana bir şey açıklamayacak mı? Yimbri'inler öğretmen gibidir dedim ve birer koruyucudur. Ve devlet liderleridir dedi Millard ama sonra fısıldayarak seçimle başa gelmemiş olsalarda diye ekledi. Burunlarını herkesin işine sokan bu yurgan çok bilmiş tiplerdir dede Eno. Esasında toplumumuzun bel kemikleridir dede Emma. Bir yimbreyine ihtiyacımız yok dedim. Yalnızca güvenli bir yer bulmalıyız. Kaldı ki bayan Pregrin muhtemelen şu anda bizi öldürmek istiyordur. Bunu da atlatacaktır dede Eno. Bizimle gelir misin? diye sordum Nur'a. İç geçirdi. Ardından kıkırdadı. Her şeyin canı cehenneme. Tatile çıkmak benim de işime gelir. Hey ya ben dedi Lili. Başımızın üstünde yerin var dedi Milart, Biraz fazla hevisli bir şekilde. Fakat korkarım ki sıradan insanlar döngülere giremiyor. Zaten buradan ayrılamam dedi Lili. Okul daha yeni başladı. Sonra güldü. Tanrım söylediklerime kulak versenize. Sanki bu delilik hiç yaşanmamış gibi konuşuyorum. Okulun beynimi getirdiği hale bak. Eğitim önemlidir dedi Milard. Ve bir ailem var. Hem de çok iyi bir aile. Benim için çok endişelenirler. Geri döneceğim dedi Nur. Fakat şu fırtına dinene kadar şehirden uzaklaşmak kulağın mükemmel bir fikirmiş gibi geliyor. Yani artık bize güveniyor musun? Diye sordum. Omuzlarını siltti. Yeterince güveniyorum. Araba yolculuklarından hoşlanır mısın? Ansızın Brovin koltuğunda öne doğru devrilip yere yığıldı. Brovin diye bağırdı Emma ve oturduğu yerden sıçrayıp hemen Brovin'in yanına diz çöktü. Vagondaki insanlar Brovin'in yere yığıldığını gördüyse bile görmemiş gibi davrandılar. O iyi mi? diye sordu Eno. Bilmiyorum dedi Emma. Hafifçe Brovin'in yanağını tokatladı ve Brovin gözlerini kırpıştırarak açana kadar adını söyleyip durdu. Arkadaşlar, sanırım, sıçanlar aşkına, sanırım bundan daha önce bahsetmeliydim. Brovin irkildi, bu hafifçe yukarı sıyırdı, belden yukarısında bir kanama vardı. Brovin, dedi Emma, tanrım, silahlı adam sanırım beni vurdu. Ama endişelenmeyin, kurşunla değil. Brovin avcunu açıp bize küçük bir ok gösterdi. Ucu kendi kalınına bulanmıştı. Neden hiçbir şey söylemedin dedim. Oradan çabucak uzaklaşmamız gerekiyordu ve beni vurduğu şeyin üstesinden gelecek kadar güçlü olduğumu sandım. Ama görünen o ki, başı yana düştü ve kendinden geçti.